Alak Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı Alaktan yani Embriyodan yarattı Oku, Rabbin en cömert olandır Kalemle yazmayı öğreten O'dur İnsana bilmediğini O öğretti Dikkat edin, şüphesiz ki insan kendini ihtiyaçsız gördüğü için azar Şüphesiz ki dönüş yalnızca Rabbinedir Salat ederken yani ibadet ederken bir kulu engelleyeni gördün mü? Ey peygamber gördün mü? Onan kör kişi doğru yolda olsa, yani sorumlu davranmayı emretse nasıl olurdu? Gördün mü? Onan kör kişi yalanlayıp yüz çevirirse, böyle devam ederse durumu nasıl olacak? Şüphesiz ki Allah'ın gördüğünü bu kişi bilmez mi? Dikkat edin. Bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalayacağız. O yalancı günahkar perçeminden o meclisini yani destekçilerini çağırsın. İleride biz de zebanileri çağıracağız. Hayır ona itaat etme. Rabbine secde et ve ona yaklaş.